Merhaba, bu videomda Cem Yılmaz'dan bahsedeceğim. Ama Cem Yılmaz'ı bir komedyen, bir stand gibi değil, bir toplum bilimci, bir sosyolog hatta bir yerde bir felsefici gibi ele almayı planlıyor. Zira o öyle boş boş şakalar yapan veya tek amacı halkı güldürmek olan bir adam değil. Gerçekten de stand-uplarına baktığımızda mükemmel saptamalar, iyi noktalara temaslar ve ince bir zeka görüyoruz. Haliyle Cem Yılmaz basit bir komedyenden ziyade, Gerçekten de kıymetli bir adamdır. E peki niye bu videoyu şimdi yapmaya karar verdim? Adam zaten 20 küsür yıldır ünlüydü ve ben de 2 yıldan uzun süredir YouTube'dayım. Her hafta video paylaşıyorum. Ne oldu da şimdi konuşmaya karar verdim. Sebebi son gösteri. Cem Yılmaz'ın 31 Aralık'ta Netflix'te Diamond Elite Platinum Plus adında bir gösterisi paylaşıldı. Ki bu gösteri birkaç yıldır yurt dışında birçok yerde oynanıyordu. Ama bir türlü internete düşememişti. Yani para vermeden korsan bir şekilde izlemek mümkün değildi. Haliyle herkes bir meraklanmıştı. Acaba ne anlatıyor? Acaba ne kadar komik? Ve beklenti epey bir yükselmişti. Ve bu gösteri bedavadan herkese açıldığı zaman büyük bir beklentiyle milyonlarca kişi bu gösteriyi izlemişti. Lakin birçok kişi memnun kalmamış. Ve internette Cem Yılmaz bitmiş, eski tadı yok gibi bir takım başlıklar açılmış ve adamı hardcore linç etmişler ki bu zaten bizde epey meşhur bir gelenektir bizim halk her gün bir ünlüyü bitirir her gün birini linç eder ve her gün yıkıcı bir şekilde eleştiri yapar şimdi komedyen öyle bir tek enseye tokat bir tarafa parmak şebeklikler şakalar makaralar halkı güldürmek ve bir bakıma haylazlık yapmak demek değildir komedyen elbette bunları amaçlar ama bu dili kullanıyorken halkın söylemeye korktuğu şeyleri söylemek ve halkın düşünmekten bile imtina ettiği şeyleri düşündürmek ve bir yandan bir farkındalık yaratmak görevini üstlenmiş olur. Hani derler ya güldürürken düşündürmek. Bu açıdan komedyenlik keskin bir zeka ister. Zira eğer espriyi doğru bir şekilde yapamazsanız hem kimse gülmez hem de linç ederler. Yani ince ince işlemek gerekir. Ve bir yandan da sağlam bir komedyen olmak için sağlam bir şekilde düşünebiliyor olmak lazımdır. İyi bir analiz yapmak, gözlem yapmak, halkı tanımak, hayatı anlamak ve bunu komedi diliyle ifade etmek. Cem Yılmaz'da bu özellik gerçek anlamda var. Ayrıyeten bilgili bir adam. Yani sabahtan akşama kitap mı okuyor, kaynak mı kurcalıyor onu bilmiyor. Ama belgesel izlediği, bir şeyler öğrendiği, boş durmadığı, kendine bir şeyler kattığı belli. Ve bu sahneye de yansıyor. Mesela bir tat bir doku gösterilerinde yani ilk gösterilerde cennetle alakalı şöyle bir espri yapıyor. Bir yandan komik bir yandan da doğru. Hep bizim için iyi anlatırlar İşte şarap var huriler var falan filan diyor ama kadınlar için ne var? Nuri mi? Eğer varsa ben kavga çıkarırım. E takılıyoruz orada karı yok. Nerede? oğlum. <gülüyor> döverim gerçekten. Gerçekten de doğru. Kimse böyle düşünmüyor ama eğer... Kadına da nuri vereceklerse bugün Müslümanım diyen sağda solda işte dindar olmakla övünen birçok kişi muhtemelen dine eski gözle bakmayacaktır. Çünkü şu anda hadislere baktığımızda erkeğe 70 tane huri, her cinsel ilişkiden sonra halen bakire kalacaklar, erkeğin cinsel organı her daim dik kalacak. Cennet bu şekilde gösteriliyor yani gerçekten de cennet erkeğe göre tasarlanmış ama kadınla alakalı herhangi bir bilgi yok. Eğer gerçekten de kadın da nuri alacaksa hakikaten problem çıkar yani. Ama şöyle bir iddia var yani kadınlar cennete girdiklerinde kıskanma özellikleri alınacak bu yüzden de kıskanmayacaklar ve hurilerle herhangi bir problem yaşamayacaklar. Ayrıyeten kadınlar cennete gittiklerinde bu dünyada kimle evlenmişlerse cennette de onunla evli kalacaklar. Yani erkek bir harem kuracak ama kadın... Aynı adamla devam edecek. Eğer kadına da 70 tane nuri verecek olursak bu durumda muhtemelen erkeğin de kıskanma, sinirlenme, sahiplenme özelliklerini alacaklardır. Yani tabiatımız komple değişmiş olacaktır. Bu durumda cennete gidenler bizler değil, bizim görüntümüzde bizim hayatımızı yaşayan ama bizim gibi düşünmeyen varlıklar olacaktır. Ha bir de şöyle bir problem var. Diyelim ki ben cennete girdim. İyi bir insanmışım ve hak etmişim hurilerle, bir şeylerle günümü gün ediyorum. Ama ya benim annem, kardeşlerim, çocuklarım, karım yani sevdiğim insanlar cennetlik olmazlarsa ya onlar cehenneme giderse ben onların cehennemde yandığını, işkence gördüğünü akıl almaz bir azapla mücadele ettiklerini biliyorken ve sonsuza kadar yanacaklarını biliyorken ne kadar zevkü sefaya dalabilirim ki? Eğer hiç onları umursamayıp Sabah akşam seks parti bilmem neler yaparsam bu durumda zaten bu iyi bir insan olmadığını gösterir. Kıskançlık yok, duygu yok, acıma yok, üzülme yok, hiçbir şey yok. Bu durumda benim robottan bir farkım yok. Yani o cennete giden varlık zaten bu kişi değil. Buna benzer bir soru Fatih Altaylı tarafından Cübbeli Ahmet'e sorulmuştu ve Cübbeli Ahmet... Hadis kaynaklı konuşup şöyle bir cevap vermişti. Eğer ki çok sevdiğim biri cehenneme düşmüşse bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. O onlar Allah. hiç bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahtekarlı. <gülüyor> Allah Allah olur Ama bu hakikaten doğru değil. Ama seni üzmeme geçecek. Için... Yine bir stand-up'ında fetret ehlinden bahsediyor ki bu da gayet isabetli. Hem espriyle karışık hem de doğru bir şekilde olayı aktarıyor. Fetret ehli şudur. Hiç peygamber veya kitap görmemiş, din ona ulaşmamış, dışarıda kalmış kavimler yani hak dini tanımayanlar haliyle dinin görevlerini de yerine getirmeyenler. İlkel kabileler bunlar cennette cehennemde ne yapacaklar ahirette bunlar nasıl sorguya çekilecek bu ciddi bir sorudur ve gazali gibi insanlar da bu soruya cevap vermeye çalışmışlardır. Cem Yılmaz bu konuyu şu şekilde aktarıyor. İlk kabileler falan. Sen diyorsun ki bana ne soracaklar Ulan ilk kabileler orada. Konuyu bilmiyorlar. Hem komik hem doğru. Ne yapacak bu insanlar? Tam bir cevabı yok. Verilen cevap genelde şu. Onlar imanlarına göre değil de Salih amellerine göre yani iyiliklerine göre yargılanacaklar. Allah zaten herkese din, iman, vicdan verdi. En azından iyiliği, kötülüğü ayırt edecek bir yetenek verdi. Haliyle dinle, peygamberle, kitapla tanışmamış olsalarda iyiyi ve kötüyü biliyor olmaları lazım. E madem öyle o zaman peygamberi kitaba gerek yok. Eğer biz kendi kendimize doğruyu zaten bulabiliyorsak bu durumda rehbere, elçiye gerek kalmıyor. Öyleyse şu anda İslamiyet'e veya Hristiyanlığa dahil olmayan birisi niçin yanıyor? Herkes imanına göre değil de aktivitelerine, eylemlerine, fiillerine göre yargılanmalı. Bu durumda dinin bir anlamı kalmaz. İkinci bir cevap şöyledir. Adem'le Havva'dan beri gelen bütün dinler İslamiyet'tir. Adem'le Havva'dan beri bütün insanlar hak dinle tanışmışlardır. İster Arap paganizmi, İster Yunan paganizmi, ister başka başka tanrılar olsun. Bütün bu dinler İslamiyet'in bozulmuş versiyonlarıdır. Yani esasında herkes zaten hak dini görmüştür ama şeytana uyup saptırmışlardır. Ama öyle bile olsa hadi evrim yok bir şey yok. Adem'le Havva'dan beri herkes hak dini gördü diyelim. E Amerika kıtası 500 sene önce yoktu bilinmiyordu. Onların Kur'an'la peygamberlerle alakaları yoktu veya bugün bile. Daha İncil'i, Kur'an'ı tanımamış olan bir sürü kabile var. Yani hak din tebliğe ulaşmamış. Yani bırakın daha önceyi şu anda bile haberdar olmayanlar çok fazla. Buna da şöyle bir cevap vermeye çalışırlar. Hayır Allah 124 bin peygamber gönderdiğini söyler. Haliyle her kavme, her topluma zaten bir elçi yollanmıştır. Hatta bununla alakalı ayet vardır. Şimdi her kavme elçi yollandı diye ayet var. Bu doğru. Ama 124 bin peygamberle alakalı bir ayet yok. Bu daha sonradan inanca katılmış bir şey. Ve yine aynı örneği veriyor. Bugün halen daha Kur'an'ı, İncil'i tanımamış olan kavimler, o vahşi toplumlar hangi peygamberle tanışmışlar? Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani Cem Yılmaz öyle iki dakikada Aa, güzel şaka ya dur bir şey düşündüm yapayım diyerek yapan bir adam değil. Bir inceleme yapıyor, kafa yoruyor. Belki araştırıyor en azından düşünüyor sorguluyor bu şakalar bir sorgulamanın eseridir yani kafayı çalıştırmayan düşünmeyen bir adam zaten böyle bir şeyi şakayla karışık anlatamaz ayrıyeten hadi şakayı buldun uzun süre belki aylarca araştırma yaptın inceleme yaptın gözlemde bulundun ve ben bununla alakalı bir şey anlatayım dedin bunu halkın zoruna gitmeyecek şekilde yapman lazım dinden bahsediyorsun toplumdan bahsediyorsun Herkesin en hassas olduğu şeylerden bahsediyorsun. Tepki çekmeden bunu yapmak gerçekten zor bir şey. Yani Cem Yılmaz öyle bir tek cennetle alakalı bir şaka yapmış olmadı. Gerçek anlamda dini bir sıkıntıya değinmiş oldu. Ardından toplumsal sıkıntılara veya bizim psikolojimize değindiği yerler de var. Mesela 2001'de yaptığı bir gösteride fıtıkla alakalı şöyle bir hatıra anlatıyor. Beni beyin cerrahisi kliniğine yatırdılar. Ben de içten içe diyorum ki herhalde... Milyonda bir görülen bir hastalığım var. Kendime yakıştırdığım o. Hani sizde lejyoner hastalığı var dese ben hmm, zaten anca bende olur diyeceğim. Tetkik yapıldı MR çekildi falan bacak falan derken abi ne diyecek geldi fıtık. Bayağı inşaat amelesi hastalığı. <gülüyor> hani ya dedim iyice bakın başka şey olmasın. Şimdi adam bir hatırasından bahsediyor ama bir yandan bize anlatmış oluyor. Çünkü hepimiz böyleyiz. Ya başı ağrıyor herifin ya kesin bir şey var başımda tümör mü var beynimde milyonda bir bir hastalık mı var bilmiyorum ağrıyor ağrıyor çözemedik doktora gösteriyorum bulamıyor halbuki buluyor doktor migren diyor sen beğenmiyorsun migren herkeste var ya bu başka bir şey migren ağrısı böyle olmaz yani kendimize toz konduramıyoruz kendimizi özel zannediyoruz hep böyle milyonda birlik. Kimsede olmayan şeyler bizde olacak zannediyoruz. Ya da hastaya refakatçilik eden kişiyle alakalı bir şakası vardı yine aynı gösterilerde. Refakatçi diye bir tip vardır ya ailede o bellidir. Doğuştan refakatçidir o yani anladın mı? 3 gün sonra empatiden o da hasta olur. Onun adına konuşur. Hani girdiğiniz yerde nasılsın? Bugün biraz iyiyiz. <gülüyor> i̇yiyiz mi? Sana ne oldu ki? Öğlen biraz yürüdük. Zaten bugün 2'ye kadar uyuduk. Bu biraz verilen görevi fazla üstlenmek, fazla karakterize etmekle alakalı. Sen bugün inşaatta kürek sallayan bir ameleyi al ve onu şef yap. Yarın tüm arkadaşlarıyla bozuşmaya, hepsini artistik yapmaya ve aşağılık kompleksiyle onları ezmeye başlar. Ya da iş yerinde sakin sakin oturan, kimseyle muhabbet olmayan bir çocuğu al, müdür yap. Yarın diktatör olmaya başlar. Yani biraz aldığımız yetki, mevki, bulunduğumuz makam ve psikolojik durumumuz da karakterimizi şekillendiriyor. Ha tabi Cem yaptığı bir espriden bu kadar şey çıkarmak biraz abartı. Ben sadece ek bilgi olsun diye öyle arada bahsettim yani. Mesela Cemil Yılmaz'ın yine aynı gösterilerde askerlikle alakalı dalga geçtiği bir bölüm var. Herkesin askerde Rambo bıçağıyla, bazukayla, ne bileyim tüfekle falan böyle Rambo gibi fotoğrafları var. Kimse patates soyarken, yerleri süpürüyorken, siliyorken, mantık temizliyorken fotoğraf çekilmiyor. Herkesin askerlik fotoğrafı gerçek anlamda Jean-Claude Van Damme gibi. Herkes süper asker yani bordo bereli. Halbuki bunların bazıları hayatlarında bir kere bile silah tutmamışlar. Gerçek anlamda silah kullanmamışlar yani. Hatta hiç nöbete bile gitmeyenleri var. Ama sorduğunda herkes çatışmaya girmiş. Neden? Çünkü hava atması lazım. Başka bir vasfı yok. Sivil hayatta bir özelliği bir başarısı yok askere gelmiş bir silah vermişler geçici bir süreliğine bir kuvveti ödün çalmış ve onunla hava yapması gerekiyor. O silahı kullanmamış olsa bile bir kere bile nöbete çıkmamış olsa dahi o silahla hava atar fotoğrafını çeker nöbete gittiği ise nöbette uyuduğu halde resmen hainlik yaptığı halde çatıştım der çünkü içten içe kendine saygısı yok. Yaptığı işe saygısı yok ve kendini sevmiyor. Aşağılık kompleksi yaşıyor. Bu yüzden de bir yalan uyduruyor ve o yalanı ne kadar kişiyi inandırırsa o kadar gerçekleştirmiş oluyor. Bir yandan da kendini kandırıyor tabii ki. Yine aynı gösterilerde şöyle çok güzel bir tespit yapıyor. Kadın ve erkek arasındaki yalan söyleme farkını inceliyor. Erkek yani çok yalan söylemeyi başaramaz. Kadınsa yalan söylemede veya ikna etmede ...daha başarılıdır, daha uzmandır. Bunun ister evrimsel, ister sosyolojik, isterse biyolojik bazı sebepleri olabilir. Onlar ayrı konular. Ama Cem Yılmaz bu olaya sosyolojik yaklaşmış. Ve bir iki tane de aforizma kasıp, örnek verip çıtayı iyice yükseltmiş. Şöyle söylüyor özetle. Yalancılıkla ilgili paradoks var. Yani yalancı yalanı söyleyemeyen adama denir. Söyleyebilen adama yalancı diyemezsin çünkü söyleyebilmiştir. Yani şunu diyorum, kadın yalan söylemekle ilgili donanımı çok yüksek olduğu için çok ustalıkla söyler, zaten tespit edemezsin. Ondan zaten problem çıkıyor. Erkek yalan söyleyemediği için yalan ihtiyacı olur, söyler, söyleyemediği için yakalanır. Zira erkek hayatı boyunca hep göster çıkın amcalara, evladım değil mi yapar mı, ay koçum benim bu şekilde büyütülmüştür. Ve erkek ergenlik bitene kadar yalan söyleme ihtiyacı hissetmez. Zaten hayatı rahattır. Bu yüzden de o mekanizma onda gelişmez. Ama kadın daha çocukluğundan itibaren bak bakalım nereye gidiyor. Kuzeni yollayın takip etsin. Kimle görüşmüş ne etmiş. Saat kaçta gelmiş kaçta çıkmış ne giymiş. Her şeyi incelenmekte olan bir varlık. Kadın gerçek anlamda baskı altında. Bu yüzden de daha çocuk yaşlarında bile yalan söylemeye alışması lazım. Yine aynı gösterilerde Cem Yılmaz... Hindistan'dan, Uzak Doğu'dan, Uzak Doğu anlayışlarından bahsedip arada bir iki espriyle bilgi vermeyi başarıyor. Şöyle diyor mesela. Orada reenkarnasyona inanıyorlar. Tekrar geleceğim diye. Neden? Çünkü anam fakir, baba kas sistemi, herif dededen fakir. Ben yani ne olacağız ya çok fakiriz. Ya bir daha kesebere kralsın be oğlum. Gerçekten de böyle bir şey var. Yani şu kadercilik, kabullenmecilik, ilahi plancılık ve bir yandan da reenkarnasyona güvenip eğer bu hayatımda kötüysem bir dahaki hayatımda daha iyi olacağım imanı yüzünden iyice hayattan vazgeçmecilik. Bu uzak doğuda büyük bir problemdir. Reenkarnasyoncu toplumlar çok fazla gelişemezler. Zira bu dünyaya yatırım yapmaya ihtiyaç duymazlar. Ki bu pek de övünülecek bir şey değil. Zira sen çaba göstermeyip karşılık beklemeye başlıyorsun. Ki bununla alakalı da yine devamında The Secret gibi kitaplarla ve kuantum anlayışıyla alay etmişti. O da gayet doğruydu. Yani ben düşüneyim, evrene enerji göndereyim ve 1 milyon liram olsun atıyor. Evren zaten bana karşılık verecek. Bu inanç da öyle. Çalışma, çabalama, iki tane dua et, meditasyon yap, home check ve evren geri göndersin. Bir, evren böyle çalışmaz. İki, kuantum öyle bir şey değil. Deepak Chopra gibi bazı insanlar var. Onlar... Evren içimizde, beden içimizde, biz bedene dahil değiliz, biz bir ruhuz, bir şuuruz. Her şey bizim içimizde, biz her şeyi kapsıyoruz gibi kuantumdan hareketle böyle inançlar geliştiriyor. Zaten bu Hinduizm'den, Budizm'den gelen bir mantıktır. Ve Cemil Yılmaz da bununla içinde içinde diyerek alay ediyor. Diyorsun ki mesela sevgi nedir böyle sohbetle? Diyor ki sevgi içimizde. E, 8000 kilometre geldim lan ben içimde mi geldim bununla? <gülüyor> Mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk içimizde diyor. Dünya barışı içimizde. Hepsi içimizde. Baba dört yüzü verdik KDV. içinde, içinde. Yani ben burada zoraki bir çıkarım yapmıyor. Adamın öyle bir iki tane esprisine bakıp da şunu mu söylemek istiyor acaba gibi Kur'an ayeti yorumlarmışçasına onlarca sayfa meal vermiyor. Gerçekten de adam bunları görmüş. Bu kadar uzun anlatmamış ama bunları anlamış. Bu açıdan tekrardan tebrik edeyim. Bu arada Cem Yılmaz öyle sosyolog veya filozof değil. Bu adam turizm otelcilik okumuş. Konuyla alakası yok. Hani diyoruz ya usta komedyen. Hakikaten usta komedyen böyle olur. Ve bu adam bu ustalığa öyle 5 yıl önce değil 20 yıl önce zaten ulaşmış vaziyette. Ha, bu arada ben burada Cem övdüm diye ondan iyi bahsettim diye hemen o Diamond da Cem Yılmaz'a yalakalık yapmaya çalışıyor. Ona yaranmaya çalışıyor diyenler çıkacaktır. Ama bunlar alakasızdır yani ben Cemil Yılmaz'la hayatımda bir kere bile konuşmadım muhtemelen bu videoyu da izlemeyecektir zaten nereden denk gelecek de görecek ki görse dahi 400 bin aboneye yaklaşmışım yani 5 bin 10 bin abonedeyken bile kimseye yalakalık yapmamışsam bu saatten sonra niye yapayım ben içimden geçenleri söylüyorum ve söylediğim şeyler doğru mu doğru olay kapanmıştır. Yine mesela çok hoşuma giden bir tespiti vardı aynı gösterilerde. Türkiye'de rak yapmakla alakalı işte dağ, taş, toprak, doğada gördüğün şeyler, ikilemeler. Bunlar komikti ve orada bir şeye değiniyordu. Bir de eskilerden birini bulacaksın. Yani Dadaloğlu der ki hani, hani hadi bana inanmıyorsun. Hadi lan dediler e, Karaca olan der ki. Hani. Bu otoriteye referans verme, hep yüksek kurumlardan veya kişilerden beslenme... Kendi fikrimize güvenmeyince başkalarına sığınma bunu şarkıyla karışık söylemiş olsa da gerçekten büyük bir problemdir. Akademide bile halen bu problem devam ediyor. Kimse kendi başına ortaya çıkamıyor. Kimse kendine güvenemiyor. Kimse kendi başına kıymetli değil. Herkes başka birinden bahsetmeli. Başka bir isim vermeli ve o ismin arkasına sığınmalı. Yani ben demiyorum, İlber Ortaylı diyor. Hadi benim geç İlber Ortaylıyla mı karşı çıkacaksın? Bu yine aşağılık kompleksi ile alakalı. Çünkü kendimize yeterince güvenmiyoruz. Ha, akademik camiada işler değişebiliyor. Orada kaynak gösterme zorunluluğu, referans verme zorunluluğu, başkalarından alıntı yapma zorunluluğu, bir sürü şey var. Yani orada kendi başına bir şeylerden bahsetmek pek de ciddiye alınmaz. Ama hayatın her alanında, özellikle de halkta böyle olması bu problemdir. Ki bununla alakalı da benzer bir örnek vereceğim. Fundamentals gösterisinde bilmiyorum diyememekle alakalı çok güzel bir bölüm vardı. Ki en sevdiğim gösterisi de odur. Hani şu Faruk eczanesi muhabbeti var ya ondan bahsediyor. Siz yolda giderken bir adama yol sorun. Örneğin Faruk eczanesi nerede deyin. Adam bilmiyorsa bilmiyorum diyemiyor. Ben bir esnafa adres sorup da bilmiyorum bak 40 yaşıma geldim duymadım böyle bir şey. Faruk eczanesi nerede Faruk Eczan eşi. Faruk Eczan eşi. Ya dayıcım çok basit. Bilmiyorum lan. Mümkün değil ya. Faruk kıraathanesi olabilir mi? Bir de Didyumi'nin çakıyor Cem Yılmaz'ın deyimiyle. Size başka bir alternatif sunuyor. Hani bak ben bilmiyor değilim. Benim bildiğim şu var. Sen yanlış soruyor olabilirsin. Belki de yanlış bir yeri merak ediyorsun. Şu bilmiyorum diyememe kompleksi gerçekten büyük bir problem. Bilmiyorum deyince ezilip üzülmeye başlıyoruz. Bir şeyi bilmeyince ezik oluyoruz. İtibarımız gider, saygı kaybederiz. Bize bir daha eski gözle bakmazlar. Aman aman aman falan akademide bile durum böyle. Bir hoca eğer öğrenci soru sorduğunda cevabını bilmiyorsa bilmiyorum diyemiyor. Biliyormuş gibi davranıp başka bir cevap veriyor. Başka bir şeye değiniyor. Konuyu saptırıyor veya öğrenci o soruyu sorduğu için pişman oluyor. Ya da bir adam... Bir konuda gerçekten bilgi sahibidir. Örneğin tarih konusunda Mehmet mükemmel bilgili bir adamdır. Mehmet'e tarihle alakalı her şeyi sor, söyler ama astronomi veya fizik veya felsefe bu konularda bilgisi yoksa o konuda bir soru sorduğunda bilmiyorum diyemez. Tarihi biliyor ya onu da bilmesi lazım. Eğer bilmezse Mehmet bir anda gözden düşer. Bu yüzden Mehmet kıvırmak zorunda kalır. Çok nadiren insanlar bilmiyorum diyebilirler. Bu biraz da halkın yapısıyla alakalı. Zira bizde gerçekten öyle bir anlayış var. Bir adam bir şeyi biliyorsa her şeyi bilmesi lazım. Her konuda uzman olması lazım. Hani Cem Yılmaz bunları anlatıyorken böyle 60 yaşında 15 IQ'luk çomar dayı taklidi yapıyor ya bu yüzden de gülüyoruz böyle ha ha ha falan diyoruz. Halbuki o dayılar biziz. Adam bizden bahsediyor. O tipleme bütün millet. Hepimizde olan bir şey bu. Ve acilen bilmiyorum diyebilmeyi öğrenmemiz lazım. Zaten bu gelişmişliğin bir özelliğidir. Bir göstergesidir. Yine mesela şunlardan bahsediyordu. Ben Japonya'ya gittim. O kadar gelişmiş ülke, sonsuz medeniyet. Kimsenin elinde son model telefon, araba görmedim. Bizde herkes son model telefonla geziyor. Bu doğru. Yani gelişmiş ülkelerde malıyla, mülküyle hava atmak o kadar yaygın değil. Elbette yapanları var. Ama genelde halk ihtiyacını biliyor ve ihtiyacı kadarını alıyor. Adam önce evini alacak, önce bilmem neyi alacak, önce çocuğunun eğitimini sağlayacak, hayatı rahat olacak ve işini görecek bir şey alacak. Bizde ise adamın hayvan gibi kredi kartı borcu var, kirada oturuyor zaten zar zor ayakta kalıyor. Ona rağmen 10 bin liraya iPhone alıyor veya gidiyor son model bir araba alayım, kredi çekeyim, borca gireyim. 35 yılda öderim bir düşünmek lazım telefonlarımızda milyonlarca özellik var bir sürü uygulama bir sürü ayrıntı hangisi işimize yarıyor kaç tanesini kullanıyoruz yani 10 yıl önce kullandığın telefonla şimdi kullandığın telefon arasında ne fark var eğer işin sosyal medya değilse eğer her dakika telefondan bir sürü şey yapman gerekmiyorsa veya telefonla çekim yapıp böyle belgesel falan çıkarmayacaksan ne bileyim bütün bu uygulamalara ihtiyacın yok. Bunu bir keyif için alıyoruz. Kendi zevkimiz öyle tatmin olacağız. 2 hava atacağız diye alıyoruz ki Cem Yılmaz da zaten bundan bahsediyor. Japonya'ya gittim. Bizim gençlerin elindeki kadar son teknoloji görmedim yeminle. Ama demek ki ihtiyacı yok. Bizde öyle değil. Evini satar alır son çıkanı. Abi 4 çıkmış. 5'i bekliyorum. 6'yı verin. Ay be Oğlum kucağında var ya o anasını bitti o. Yenisi çıktı. O ne güzel, buna, buna, buna. Bunu tıpkı askerde hiç silah kullanmadığımız halde silahla fotoğraf çekmek ve sivilde hava atmak gibi tıpkı bilmediğimiz halde bilmiyorum diyemediğimiz gibi burada da malımızla mülkümüzle objelerle kıymetli olmaya çalışıyoruz ve bir aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Yine bilmiyorum muhabbetiyle alakalı başka bir örnek İngilizce konuşma. Fondamentalista geçiyordu. Mükemmel konuşamadıktan sonra konuşmama hastalığı biliyorsun onu. E şimdi havaalanında falan çok görüyorum ben. Pasaport elinde gireceğim. What's your purpose of visit? <gülüyor> Could you mind if I think about my purpose and tell my purpose then, rather than telling my purpose? My main objective to come... Neither, neither are, thinking this purpose before. Ne diyorsun lan sen? Ya bu İngilizceyi İngiltere'de konuşan 3 kişi kaldılar. Ulan turistim diyeceğin geçeceğin bu kadar ya başka bir şey yok. Karşındaki adam kraliyet ailesinden değil Pakistan vatandaşı zaten. Ve bu gerçekten büyük bir dert. Benzer versiyonları şöyledir. Plajlarda ortamlarda veya işte barlarda bağıra bağıra İngilizce konuşmak. Bir yabancı buldun bir turist buldun anında bildiğin her kelimeyi kullanmak. Herkes bilsin ki Ahmet İngilizce biliyor. Çevreye gerçek anlamda rahatsızlık verip, anlamsız anlamsız her harfi, her kelimeyi vurgulayıp saçma sapan bir İngilizce konuşmak. Ama o esnada konuşan kişi kendini havalı zannediyor. Bakın ben biliyorum gördünüz mü falan. Halbuki millet seninle alay ediyor. Ha, elbette görenler vay iyi konuşuyormuş diyenler vardır. Onlar da zaten muhtemelen bilmiyorlardır. Ama biz de ya hiç konuşmayayım ya da konuşuyorsam hardcore konuşayım mantığı gerçekten yaygın. Hani diyordu ya öyle iyi Japonca konuşayım ki beni Japon zannetsinler. Gerçekten mantık bu. Bir de bunun tam tersi var o daha tehlikeli işte az önce anlattığım. Konuşamama. Konuşma korkusu. Excuse me. I, I. Excuse me dedim ya. Excuse me olacaktı ya. I was. I was. Continues. I was going to I I will I will meet him I will meet him I, I, I, I was going to uh, uh I haven't haven't onunca get cut olur. Aa, uh, uh, I will. Nay either mıydı? Oldo. Oldo değil. Unless unless olsa o sormamış olur. Uh. abi konuş işte ya. Yani konuş ne biliyorsan konuş. Mükemmel konuşmana gerek yok. Konuşabiliyor olman yeterli zaten. Mükemmel İngilizce bilmiyor olmak Utanılacak bir şey değil şu aman rezil oldum rezil oluyorum korkularından kurtulmak lazım ama tabii ondan önce halktan kurtulmak lazım çünkü gerçekten de öyle insanlar var en ufak bir hatanızda bütün başarılarınızı yok sayan örneğin 10 dakika İngilizce konuş akıcı bir şekilde her şeyi anlat bir tane kelimeyi yanlış kullan veya advanced bir kelime kullanma o bu da bilmiyormuş ya şunu yanlış söyledin ya sen de İngilizce mi biliyorsun ki konuşuyorsun ya bilmem ne. Yahu ben 6 saatlik Antik Mısır tarihi videoları paylaştım. Altına şöyle yorumlar geliyor. Şundan bahsetmemişsin veya eh, bildiğimiz şeyler. Kesin biliyorsundur ya. Yani orada anlattığım o 6 saatlik tarihi kesin biliyorsundur yani. Eminim hiç şüphem yok. Sen ne kadar başarılı olursan ol mutlaka eleştirecek, beğenmeyecek, burun kıvıracak bir zümre var. Haliyle bu sefer kendi işini sen övmeye başlıyorsun. Ya şunu şunu yaptım gerçekten güzel yaptım tavsiyedir. Ama o zaman da kibirli diyorlar. Kendini beğenmiş diyorlar. Eziyorlar, geçiyorlar. Bu yüzden ne oluyorsun? Mütevazı davranmaya başlıyorsun. Ki Cem Yılmaz bunu heykel örneğiyle anlatmıştı. Dünyanın en güzel, en estetik heykelini yap ve Vay heykel yapmışsınız desinler aman efendim heykel bizi yaptı falan demeniz gerekiyor. Halbuki söyle yani evet yaptım şöyle uğraştım böyle emek verdim de bunda problem yok. Neyse şimdi son gösteriye geldik. Hani şu Cemilmaz bozdu muhabbetine sebep olan gösteriye. Burada dikkatimi çeken güzel saplamalar vardı. Örneğin böyle yurt dışına çıkıp da geldiğinde şımarık şımarık ağzını yaya yaya konuşan entel geçinen tipler. Gerçekten onlarla mükemmel dalga geçmiş ve şöyle bir olaya değinmiş. Atilde Türke denk gelmek diye bir dert olur mu ya? Ay Roma'daydık değil mi Nurhan? Yani böyle Türk. Niye rahatsız oluyorsun? Ya Avusturya'daydık, her, her, pa Paris'teydik. Türk böyle. E sen bizi sayma. Ya tamam şimdi ben de yurt dışına gitsem orada yabancı insanları görmek istedim. Yabancılarla konuşmak, yabancı kültürü tanımak. Her yerin Türk olsa böyle ben de rahatsız olurum ama... Geldiğimde Türk var falan diye şikayet etmem yani. O da oraya gezmeye gidiyor ben de. Kendi milletini aşağılayıp da başkalarıyla övünmek nedir ya? Bunun benzer versiyonu yine değindiği üzere şu. Ya beni hep İtalyan zannediyorlar. Bana bakıyorlar hiç Türke benzemiyorsun diyorlar. Fransız falan zannediyorlar. Yani kendini başka bir millete benzemekle övmek. Ben hiç Türke benzemiyorum beni hep İtalyan zannediyorlar. E, Türk olmak utanılacak bir şey mi yani? Veya başka millete benzemek seni daha mı üstün yapıyor? Bu yine kendimizi başka insanlardan üstün görmemizden kaynaklanıyor. Özel olmak istiyoruz. Hastalık muhabbetinde olduğu gibi. Yine son gösterisinde türkülerle alakalı güzel bir saptama vardı. Türkülerin içinden çıktıkları coğrafyayı yansıttığını söylüyordu ki doğru. Yani Orta Anadolu'ya baktığında çeşme başına vardım, şu köşeyi geçtim falan hep Basit bir yerden bahsediyorlar. Karadeniz'e gittiğinde oralardan bu yani, bu taraftan o yani, şuralardan aşağıya falan. Hep bir yön gösterme var. Yani bak buradan git orayı dön. Karışık çünkü. Ama Güneydoğu'ya baktığında odasına girdim, eyvanına vardım, eller duyarsa söz olur, başımıza iş gelir falan hep çevre korkusu, çevre baskısı. Başkaları duyarsa yandık, her şeyi gizli gizli yapalım. Çünkü namus davası var, aşiret kavgaları var, bir sürü problem var. Yani oradaki toplum baskısı bir yandan gerçekten yansımış. Böyle bir türkü olmasına gerek yok. Adam espriyle karışık bir problemden bahsetmiş. Eller duyarsa yanarız sevdiğim. E yapma o zaman bunları. Tek sorun niye ellerin duyması oğlum? Bir şey kötüyse kötüdür. E duymazsa yapıştırıcı şey. E, e. bu, bu böyle bir şey olur mu ya? Bu bir ahlak kitabında, bir felsefe kitabında yazması gereken bir şey. Ve yine mesela Cem Yılmaz'ın son gösterisinde eğlenmeyi bilmiyor olmakla alakalı bir örnek vardı. Odaya gittin, ya keşke daha önce gelseydik ya, yaşamıyoruz bu hayatı ya, bilmiyoruz ya, gezmiyoruz ya. Keşke daha önce gelseydikler, hiç yaşamıyoruz bu hayatılar, daha çok gelmek lazımlar, o, yeter artık yani geldin tadını çıkar. Bir şeyi söyleme, şikayet etme, yap. Bunlar da yine kişisel gelişim kitaplarında veya psikoloji kitaplarında yazacak şeyler. Bakın bunlar ufak problemler ama bütün bu değindiğimiz şeyleri eğer çözmeyi başarırsak hayatımız gerçekten de daha kaliteli olur. Aşağılık kompleksinden kurtuluruz, çevre baskısından kurtuluruz, kendimize bir şeyler katmaya başlarız ve hayatı yaşamaya başlarız. Şimdi sabahtan beri Cem Yılmaz şöyle iyi, böyle komik, böyle sağlam, heyt heyt bir sürü güzelleme yaptım ama kötü hiçbir şeyden bahsetmedim. Peki yok mu öyle bir şey? Yani Cem Yılmaz bozdu mu, bozmadı mı? Dürüst olmak lazımsa son gösteri pek de güzel değildi. Yani ben de o kadar tatmin olmadım. Bir buçuk saatlik bir gösteri paylaşıldı ama gerçek anlamda güldüğüm ve işte Cem Yılmaz budur dediğim, 20-30 dakikayı anca içeriyor ki bunda esasında bir tek Cem Yılmaz'ın suçu yok biraz bizim beklentilerimizle de alakası var. Şöyle düşünmek lazım Fundamentals gerçekten mükemmel bir gösteriydi yani adam çıtayı artık ilah katına yükseltti yani ondan daha komik olmak daha çok şeyden bahsetmek harbiden zor. Zaten 2,5 saatlik bir gösteri yapmış adam her şeyden bahsetmiş orada yılların bir ürünü var emeği var. Ve öyle bir gösteriden sonra hele bir de böyle gizli olan, internette bulunmayan, ne anlattığını bilmediğimiz, yıllarca beklediğimiz bir gösteriyle karşılaştığımızda eğer beklentimiz 5 ise çıkıyor. Ve eskiden 4 yaptığında gülüyorsak artık 9 yaptığında bile gülmüyoruz. Yani bizim beklentimiz o kadar yüksekti ki adam zaten ne yaparsa yapsın pek de gülmeyecektik galiba. Bir de öte yandan şöyle bir şey var tabii ki. Neticede bu adam halkı inceleyecek, gözlem yapacak, bir şeyler keşfedecek ve bunlarla espri yapacak. Ama son birkaç yıldır Covid yüzünden herkes eve kapanmış durumda. Kimse dışarı çıkamıyor, kimse mutlu değil, kimse gülmüyor. Yani zaten ruhan çökmüş vaziyetteyiz. Ve bu adamın halkı incelemek, gözlem yapmak, bir sürü yerde rahat rahat gösteri yapmak ve halkla kaynaşmak gibi bir imkanı olmamış son birkaç yıldır hepimiz eve kapandık bilgisayar başındayız sosyal medyadayız bütün espriler bütün komiklikler bütün olaylar telefonlarda geziyor haliyle toplayabileceği meyve çıkarabileceği içerik yine sosyal medyayla alakalı ve zaten gösteri eski yani iki yıl önceki espriler bunlar haliyle şu anda gülmüyoruz şu da önemli bir şey Covid vaktinde gösteri yapıyorsun ve salonun yarısı boş. Haliyle zaten %50 dolu olan bir salonla gösteri yapıyorsun. Karşında yeterince insan yok ve herkesin suratında maske var. Adam mimit mi yaptı, gülümsedi mi, tebessüm mi etti, ağzı mı açıldı, tepki mi verdi hiçbir şey görme şansın yok. Eğer kahkahayla falan diye gülmezse kimse gülüp gülmediğini anlamıyorsun. Halbuki bir gösteri yaptığında karşındaki insanı görmek, onları incelemek, gülüyorlar mı, mutlular mı, sıkıldılar mı bunu anlamak önemli. Yani biz o sahneye çıksak ve bir iki tane espri yapsak ve kimse gülmese anında kalkar giderdik, dayanamazdık. Ama bu adam bir buçuk saat boyunca sıfır ifadeyle ve boş bir salonla gösteri yapmış. Bu çok zor bir şey. Çünkü bir komedyen bir yandan seyirciyi de kullanır. Onlar üzerinden de espri yapar ki eski şovlarında hep öyledir. Yani şu anda komedyenlik yapmak ve özgün olmak elde şırınga olmadan iğne yapmaya benziyor. Adamın malzemesi yok. Malzemeyi bizler veriyoruz. Bu halk veriyor. Ve bugüne kadar zaten binlerce tespitte bulunmuş, binlerce şaka yapmış, yeterince analiz yapmış, yeni bir şey çıkarması zor. Şöyle yapabilirdi Fundamentals'ta da mesela iki buçuk saat konuşmazdı. Bir buçuk saat konuşurdu. Oradaki esprileri de beş yıl bekletirdi. Bugün yapsa bir daha gülerdik. Ama bu da dürüst olmazdı. Yani adam esprisi toplayayım da neyse bu da kalsın sonra güldürürüm diye düşünmüyor. Samimi bir adam yani. Dürüst davranmaya çalışıyor. Ve muhtemelen o da bu kadar tepkisiz bir seyirci beklemiyordu zaten. Yani ben programı açtım izlemeye başladım. Yani arada gerçekten komik yerler de var veya seyirciye pas verdiği yerler var. Seyirci böyle. Ha Ama şu doğru Fundamentals'ın üstüne çıkmayı bırak biraz altına indiği de bir gerçek. Yani Nusret'le, Acun'la veya Atademirel'le alakalı şaka yapmak ve sürekli yapmak. Hani bir kere yap neyse. Beş kere, on kere aynı şeye bir daha dönmek bir yerden sonra sıkıyor. Bir de gerek yok yani. Sen zaten Cem Yılmaz'sın. Yani kimse seni internetteki bir ünlüyle... Veya başka bir komedyenle kıyaslamıyor ki. Kıyaslayamaz da. 20 yıldır zaten zirveyi oynuyorsun. Hani diyorsun ya ben onun tahtına oturacağım esprileri. Hakikaten öyle. O tahtta sen varsın zaten. Senden daha komik olan yok zaten şu anda. Yani bozsan da, bitsen de hala en komik sensin. Bu da zor bir şey ha bu arada. Yani baktığında bu adam 20 yıldır zirveyi oynuyor. Ve zirvede kalmayı başarmak zirveye çıkmaktan daha zordur. Herkes öyle bir anda ünlü olur bir anda komik olur bir anda patlar filozof çocuk bilmem ne ama bu bir hafta iki hafta değil 20 yıl ya adam 20 yıldır en komik. Yani öyle bir adam düşünün ki adamı yine kendisiyle kıyaslıyoruz ya şu kişi ondan daha komik bak şu kişi geldi Cem Yılmaz'ı tahtından etti yok öyle bir şey adamın yine tek rakibi kendisi eski halinden daha komik olamadı diye adamı ezmeye çalışıyoruz ya bu gösteri daha güzeldi falan diyoruz. Halbuki o gösteriyi yapan da oydu zaten. Hadi diyelim ki şimdiki esprileri komik değil. Şimdiki şovu tutmadı. Ama öncekilerde güldük mü? Güldük. Öncekilerden bir sürü şaka aldık mı? Aldık. Gora'dan bile 10 tane şakayı hala kullanıyor millet yani. Zamanında Cem Yılmaz esprileriyle gülen ve o adamı komik bulan sizdiniz. Şimdi bir tane hatasında bir iki tane komik olmayan esprisinde hemen taşlamak, vur deyince öldürmek... Bu zaten saçmalık yani amacınız üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Ama gerçekten bu ülkede zirve olmak zordur. Çünkü sevmeyen tonla insan çıkar ve o insanlar beklerler ki başka bir adam çıksın. Hani bir kişi çıksın da bunu indirelim. Buna gerek kalmasın. Ve ikinci bir Cem Yılmaz çıkmadığı için zorlarına gidiyor. Yani o bozmadı zaten hep bozuktu hiçbir zaman komik değildi diyenler var. E yeter artık ya, o kadar da değil. Ama şu da var tabii hani. Yapmaya da bilirdi. Madem içerik yok, covid, dünya şartları, halk zaten mutsuz, kimse de gülecek darman kalmamış. Öyleyse çıkıp da internette hepimizin yaptığı esprileri yapma veya laf olsun diye espri yapma. Bunu diyenler de vardır. Ama bir yandan bu iş adamın ekmek kapısı. Para kazanması lazım. Gösteri yapmasa, yıllar boyunca herhangi bir şova çıkmasa ''Ne oldu Cem Yılmaz? Esprim mi kalmadı? Bittin mi? Vay!'' Sahne boş kaldı derler ki o da en başında söylüyor zaten. Sizi bu iğrenç muhabbetlerden kurtarmaya geldim diyor. Atademirer bir tane daha Ege filmi yapmadan çıktım diyor. Yani orada başkasına gömerek bunu söylüyor ama bir yandan da doğru. Yani Cem Yılmaz'ın eksikliğini hissediyorduk. Halen daha adamın 10 yıl önceki gösterilerini açıyoruz. Ve açık söyleyeyim bu saatten sonra bozsa dahi Cem Yılmaz Cem Yılmaz'dır. Yani bozmaya zaten hakkı vardır. Bu adam 20 yıl boyunca başta kaldıysa zaten artık şampiyondur yani. Ömür boyu şampiyonluk vermek lazım. Ama şu benim de dikkatimi çekti. Yani başka bir Cem Yılmaz'la karşılaştık. Eskiden Cem Yılmaz hep parasıyla, puluyla, malıyla hava atardı. Yani gerçekten o kadar zengin olsun veya olmasın zengin ve ukala bir tavır sergilemişti. Bir yandan da komikti, sempatikti. Öyle sevmiştik yani. Buzlu bademler, işte uçağı varmış, business class... Ben bugün çalışmayı bıraksam 40 yıl sonra açız. Böyle muhabbetler. Ki Ricky Gervais falan da böyle espriler yapar. Yani komedyen zaten kendini halktan soyutlar. Böylece o Faruk eczanesi diyen Love IQ dayıyı gördüğümüzde kendimizle onu eşleştirmeyiz. Zaten benden bahsetmiyor diye düşünmeye başlarız. Ama şimdiki Cem Yılmaz bambaşka. Bizden biri gibi olmaya çalışıyor. Yani sen ben gibi adamlar bunu anlamayız. Zaten biz nereden bileceğiz? Bizim ruhumuz fakir. Ya ben o kadar da zengin değilim. Helal parayla bu kadar yapabildim. Bir acun değiliz. Yani neredeyse kolunu omzuna at. Helal bedayı sen de bizdensin de. Yani adam halktan biri gibi davranmaya başladı. Zaten halktan biri yani yabancı biri değil bizden bir adam. Ama sahnede öyle olmaması lazımdı. Çünkü öyle tanımamıştık. Yani bizim bildiğimiz Cemilmaz bu değildi. Biz başka biriyle karşılaştık. Bu yüzden de pek sarmadı gibi. Başka biri o esprileri yapsa belki güleceğiz ama Cem Yılmaz'dan gördüğümüzde gülmüyoruz. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Yeni kuşak gülmüyor. Yani gerçekten gençler gülmüyor. En azından bunlara gülmüyorlar. Çünkü bir düşünmek lazım. Cem Yılmaz 97-96 ta kaç yıldır sahnelerde. 20 küsür yıldır bu adam zirvede ve Herkesi güldürdü. Ama 99'da doğan, 2000'de doğan çocuk şimdi gelmiş Cem Yılmaz bozdu diyor. O bozmadı sen bambaşka bir kuşaksın. Adam zaten sana hitap etmiyor. edemezdi. Ben bile şu anda 17-18 yaşındaki bir gençle pek anlaşamıyorum. Ben bile boomer gibi hissetmeye başladım yani. Daha 27 yaşında adamım. O kadar da yaşlı değilim. Ama anlaşamıyorum. Yeni kuşak bu Z kuşağı, internet kuşağı başka bir anlayışa sahip. Onlara hitap etmek gerçekten zor. Ki her kuşak arasında zaten fark olur. Bu normaldir. Her evlat babasını geri kafalı görür ama Z kuşağında olay değişti. Çünkü önceki kuşaklarda medya bu kadar baskın değildi. Bu kadar önemli değildi. Şimdi ise internet var. Tarihin hiçbir aşamasında kuşaklar arasındaki fark bu kadar açılmamıştı. Yani Z kuşağı zaten benim kuşağım dahil bir önceki kuşak pek de hitap etmiyor. Şimdiki kuşak internette işte şaka yapanlara, slime yapanlara, challenge yapanlara veya ne bileyim bana göre saçma sapan şeyler yapanlara gülüyor. Yani zaten mizah anlayışımız değişmiş haliyle şu anki çoğunluğu interneti, medyayı elinde tutan bu gençleri yönetmek ve onlara hitap etmek zaten çok zor. Yani bir düşünmek lazım. Acaba Cem Yılmaz mı bozdu yoksa bizler mi değiştik? 20 yılda dünya değişti, hayat değişti. Yani bir ülkeye bakın. 2008'de, 2009'da MS'nde konuşan tayfa ile şimdiki tayfa aynı mı? Şu 20 yılda politikası, tarihi, milliyetçiliği her şeyi ne kadar değişti? Halkımız bambaşka bir halk oldu. Öte yandan demografi değişti. Zaten 5 milyon, 10 milyon misafir aldık. Zaten halkımızın gülecek mecali kalmadı. Hem gülecek bir şey yok ağlayacak vaziyetteyiz hem de eğer güleceksek zaten bizi başkaları güldürüyor. Politikacılar devlet büyükleri o kadar saçma sapan şeyler yapıyorlar ki zaten her gün güler hale geldik. Yani adam ekonomiyi mahvediyor bir dakika beyler bir şey deniyorum diyor. Dolar yükseliyor şikayet ediyorsun adam geliyor diyor ki maaşını dolarla mı alıyorsun? Ve bu adam bakan. Haliyle bir komedyene gerek kalmadı. Son noktaysa şu ki bence en önemlisi bu. Bizler şakayla kakayı ayırt edemez hale geldik. Artık bir şeye gülmek değil, yermek niyetindeyiz. Ayrıntılara odaklanıyoruz. Ana konu, ana fikir, verilmek istenen mesaj umurumuzda değil. Ki Cem Yılmaz da zaten bunun farkında ve Nasreddin Hoca hikayesiyle gayet güzel bir şekilde kendini ifade ediyor. Olay şöyle arkadaşlar. Meşhur hikaye nedir? Bir gün Nasreddin Hoca köy meydanına gelmiş Etrafına çocuklar toplanmış ve hoca hoca bana düdük alır mısın demişler. Ama hiçbiri para vermemiş. Bir tane çocuk parayı uzatmış ve hocam para karşılığında bana düdük alır mısın demiş. Nasrettin hoca da parayı almış daha sonra düdüğü getirmiş ve parayı veren düdüğü çalar demiş. Şimdi bu hikaye bize ne kadar ekmek o kadar köfte mesajını veriyor. Yani hiçbir şey bedavaya gelmez. Uğraş çabala kazan. Bu bir öğreti ama sen gel bugün Nasreddin Hoca olmaya çalış öyle bir şey yap anında linç ederler. Ne kötü adamsın çocukları ağlattın hepsini alabilirdin hiç utanman yok mu kaç yaşına gelmişsin bilmem ne bilmem ne. Hakikaten yaparlar ya. Çünkü herkes duyar kasacak yer arıyor. Kimse gülmek anlayışlı olmak olayı gerçek anlamıyla idrak etmek peşinde değil. Herkes içindeki nefreti dolmuşluğu. İçindeki o vahşiliği yaymak istiyor. Birini bulayım da ezeyim, saldırayım. Bana gün da linç edeyim. Bu yani olay. Bu yüzden de eğer halkın önüne çıkıyorsak ve bir şeylerden bahsediyorsak aman şimdi şuna dokunmayayım, buna dokunmayayım şunlar saldırmasın, bunlar bozulmasın diye 10 defa düşünmek zorunda kalıyoruz. E bir komedyen de bir şakayı yapmadan önce 10 defa düşünmek zorunda kalıyor. E madem öyle biz de Birine bozdu demeden önce, linç etmeden önce bir 10 defa düşünsek iyi olur gibime geliyor. Belki de bizler bozmuşuzdur. Her neyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.